Bismillah ve ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala Ali ve sahbihi ecma'in Haberlerden takip ettiğimiz üzere İsrail Mel'unu şu anda şu saatlerde mübarek Ramazan Şerif'in 21. gecesinde ki İmam Şafi Hazretleri mezhebine göre Kadir Gecesi 21. gecedir böyle mübarek bir gecede ve sabahında Filistin halkı üzerine kara harekatı başlatmış ve üzerlerine bomba yağdırmaktadır. Tanklarla zırhlarla gariban Müslümanlara, zayıf insanlara, acizlere saldırmaktadır. Allahü Teala ve Tekeites Hazretleri bunları görmektedir. Fakat sabur ismi şerifi, halim ismi şerifi ceza vermekte acele etmez manasına geliyor. Ama bu ceza vermeyecek anlamına gelmiyor. <gülüyor> Zulmeden, haksızlık yapan şehirlerin, köylerin, memleketlerin halkını Allah'ın yakalaması işte böyle olur. Bir yakaladığı zaman bir daha bırakmaz. <gülüyor> Allah'ın yakalaması çok acı vericidir, çok şiddetli olur. Allah'ımıza yalvarıyoruz şu mübarek sabahta, cuma sabahında, cuma gecesinde, Kadir gecesi olma rivati olan mübarek on gecelerin tek gecelerindeyiz. Allah'ımız bu elim ve şedid diye vasfettiği yakalamasıyla bu İsrail'i, bu melunleri, bu siyonistleri, bu zalimleri kahreyle ya Rabbi, katleyle ya Rabbi, ehveyle ya Rabbi, yakala ya Rabbi, bir daha bırakma ya Rabbi. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve çünkü hadis-i şerifte buyuruluyor. Allah-u Teala Allah te zalime bir zaman mühlet verir. Hatta Ama bir yakaladığımı bir daha onu bırakmaz. E tabi 1400 senedir İslam'ın izzeti ve itibarının neticesinde şu son 40-50 senede bunlar bir devlet yüzü görmüşlerdir. Ama bu devam etmeyecektir. 14 asır nerede? 40-50 sene nerede? Bu muhtemel bir şey değil. Suyun üzerine çıkan köpük gibi batıl ve zahildir. Ve zahil olacaktır. İnnel batla kâne Batıl zaten mahvolmuş durumdadır. Hiçbir hujjeti delili, dayanağı yoktur. Ama Mevla imtihan ediyor. Rabbim bize de bu imkanları kazanmayı nasip eylesin. Bize de rahatlık batmış durumda bu kadar sofralar, keyifler, yemekler, içmekler, bolluklar içerisinde yüzüyoruz. Müslümanların hallerine ilgilenelim Bak bu sabaha kalktık Cuma sabahına çıktık şu anda, e, saatin işte dört buçuklarındayız. Ben aspaha mi yetmedi bir umurulmuştum Bir sabaha kalktığı zaman Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz. Bu hadis şerefi dikkat edelim. Midemizi şişirmekle, iftarlığımızı hazırlamakla, sırtımızı koltuğa yastırmakla kurtaramayız. Mutlaka dertleneceğiz. En azından dua edeceğiz, ilgileneceğiz. Elimizden ne gelebilir. Nerede bir efendim, tertip var, dua var, cemiyet var, toplantı var, katılacağız. Gücümüz yettiği derecede maddi manevi Müslümanların dertlerine medet olmaya çalışacağız. Mevlada böylece biz acırsak, Mevla da bize acıyacak. Zalimlere lanet okuyacağız, beddua edeceğiz. Kahhariyeleri okuyacağız, kahhar ismi şerifleri okuyacağız. düşmanlar helaki için İdrisiye kitabında birçok ismi şerifler yazılı. Arka feriste duruyor, bunlardan amel etmek lazım. Herkese demeyebilir ama bazıları riyazat ehli olanlar var. İçimizde ihlaslı Müslümanlar var, sadık müminler var. Dua surette olmayacak insanlar var. Ne olur onların haline? Biraz teveccüh edelim, biraz yönelelim, biraz dertlenelim. Allah'ım da bize rahmet edecek. Ve şunu da bildirelim ki Estağfirullah ve iste'dene Rabbukele yeb'asenn alehim ila yevmil kıyameti men yesunhum su'al azab. Evet, Rabbini ilan etti. Habibim senin Rabbin seni yaradan Rabbin ilan etti. Kıyamet gününe kadar Yahudi milleti üzerine Allah Teala en kötü azapları tattıracak kişileri yollayacaktır. Kıyamet gününe kadar buyurmasaydı belki cezaları bitti de bundan sonra kıyamete kadar rahat yaşayacaklar derdik. Ama ad-i kıyamet gününe kadar buyurduğu için... Bu ara dönem 40-50-60 senelik dönem bizi aldatmasın. Yine bunların başına bunlara dur diyecek güçleri Allah gönderecektir. Biz ki Kur'an'a inandık, Allah'a inandık buna da böyle iman ettik ve inandık. Bu imtihanlarda kaybetmeyelim. Batılın tarafını tutmayalım. Hak'tan ayrılmayalım. Zalimlere destek olmayalım. mazlumları terk etmeyelim. Allah için dua edelim ve mazlumların yanında olalım duamızla maddi manevi her şeyimizle onlarla beraber olalım ve Rabbimize duacı olalım ya erhamen rahimin ya kahhar ya şedidel adab ya şedidel ikab Allah'ım ya Rabbim sen bu siyonistleri tabi biz Yahudi milletinin de içerisinde buna razı olmayanlar olabilir biz ırk düşmanı değiliz ırkçı değiliz kafa tasçı değiliz biz kafirliğin zalimliğin düşmanıyız bunu da burada beyan edelim. Kurban olduğum Allah'ım sen görüyorsun her şeyi biliyorsun. Bu Müslümanlara zulmü reva gören, zulme razı gelen zulme sessiz kalan bütün bu siyonistleri kahreyle ya Rabbi mahveyle ya Rabbi. Kıyamete kadar onlara azap edecek onların gücünü mahvedecek iptal ve imha edecekleri elbette bu salladı dediğin. Yemin ediyorsun bu senin ayetindir, bu senin Kur'an'ındır ya Rabbi. Biz senin yeminine, gadine kasemine iman ettik. Kurban olduğum Allah'ım. E biz biliyoruz sen imhal edersin, ihmal etmezsin. Mühlet verirsin ama başıboş bırakmazsın. Artık zulüm arşa dayandı. Mübarek Ramazan günde, cuma gecesinde çoluk çocuk perişan binlerce on binlerce insan evlerini terk ediyorlar. Kafalarına bomba yağıyor. 200 küsür kişi daha şimdiden bugüne kadar şehit oldu. Şehitlerimize rahmet eyle, kabirlerine, nureyle, derecelerine ale. Allah'ın Filistin'deki İbrahim ya Rabbi yarallar, acil tedaviler, şifalar, efsaneyle. Allah'ım onlara saldıran zalimlerin ellerini tut Ya Rabbi. Dillerini kurut Ya Rabbi. Allah'ım güçlerini iptal eyle, imha ile kanlarını damarlarında dondur Ya Rabbi'l alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Sana el uzattık Allah'ım. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz aciziz, güçsüzüz. Elimizden bir şey gelmiyor. Sen kadir-i mutlaksın. Kurban olduğum sana Allah'ım. En yakın zamanda... Filistin ehline eli sünnet müslümanlara yardımını gönder ya Rabbi ve bir an evvel bu zalimleri durdur ve kahreyle ya Rabbi amin amin dualarımıza amin diyenleri de hepimizle affeyle mağfiret eyle onlara da imdat edemiyoruz yardım edemiyoruz çok aciz durumda kaldık bizi de affeyle mağfiret eyle bize de ne yapmamız gerektiğini ilham eyle ve bize eli sünnet müslümanları dünya üzerinde zalimlerin elinden kurtarmak için ne gerekiyorsa o imkanları sebepleri halkeyle ya Rabbi Amin ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammed. Ya Rabbi sen Habibim buyurdu. Ramazanda Allah'tan isteyen boş dönmez. Allah'ım nice masum çocuklar, bebeler, sabiler, yaşlı dedeler, rükuda eğilmişler, nice nineler, günahsız insanlar, kullar, Ya Rabbi sana dua ediyorlar. Bizim dualarımız senin nezdilahinde, kabule layık değilse de dostların hürmetine, Ramazan-ı Şerif hürmetine, salihler hürmetine, bu ümmetin içindeki sabiler hürmetine, Allah'ım e, günahsız mahlukat hürmetine, Allah'ım dualarımızı lütfü kereminle kabule ile ve eserini, icabet eserini Ankara'yı zaman izhar eyle. Amin. O sallallahu teala ala seyyidine ve mevlana ve teslimen kethiram elhamdülillahi rabbil alamin. Amin.